Hazır Aleykümselamıtı, Rujlan yemut, şaka ağızıaho, falan yijid ho, amilah khayran. Sımmah fihi hayran Fefekel hiiyihi, falan yijid bi la illallah, fagufra lahoh bi kelmetil ev kemakal. Aziz ve muhterem müslüman kardeşlerim. Allahu Teala Hazretlerinin selamı, ve rahmeti ve bereketi ve ihsanı ve ikramı dünya ve ahirette cümlelerinizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri rahmetine, ihsanına mazhar eylesin. Efendimiz peygamberimiz, rehberimiz, numune-i intisalimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretinden mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet okuyup, taallüm eylemek, tefeyyüz etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına başlamazdan önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın bir nişanesi olmak üzere ruhu u pakine hediye edelim diye ve onun cümle alinin ve ashabının ve onun ve ahbabının ruhlarına hediye olsun diye ve sair enbiya ve mürselin ve cümle evliyaullah ve mukarrebinin ruhlarına hediye olsun diye hasreten ümmeti Muhammed'in mürşid ve mürebileri olan Verese-i Nebi Sadat ve Meşayit-ül Fakliyemizin Sahabe-i Kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmai'nin haziratından bugüne kadar güzel an eylemiş olan cümle mübarek mensuplarının ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye gelen siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına ayrı ayrı hediye olsun diye biz yaşayan Müslümanlar Rabbimizin rızasına uygun yaşayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet seniyyesini ihya eyleyip şehit sevaplarına nail olalım. Huzur-u Rabbil İzzete sevdiği, razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup ruhlarına hediye edelim. Öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Az önce metnini okumuş olduğum hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın bize rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş Hadara melekül mevtü yemut Ölmek üzere olan ölüm halinde olan bir adama ölüm meleği geldi feşakka a'vâehû uzuvlarını yardı açtı, ağzalarını açtı. Pedermiyeci tüyam amile hayran, onun hiçbir hayır işlememiş olduğunu gördü. Yani işlemiş olduğu hiçbir hayırı bulamadı, ağzalarını açtı. Bakalım bu adamın içinde ne var? Hani benim içim temiz diyorlar ya, yani o adamın içine açtı hiçbir şey bulamadı. Sümme şakka kalbahu, sala kalbini yandı, açtı. Felem yecif fihi hayran, kalbinde de bir hayır, bir sevap bulamadı, göremedi. Feffekke lehayihi, iki dudağını açtı, ağzının iki tarafını açtı. Feveceda taraf elisanihilla sıkan bir cenekih, dilinin bir tarafında efendim, ağzının efendim damağına yapışmış olarak efendim La ilahe illallah deyip durduğunu gördü. Fe lehu bi kelimetil ihlas İşte bu La ilahe illallah kelime ihlasını söylemesi sebebiyle o kişi affı manfiret oldu. Bu hadis-i şerif La ilahe illallah demenin faziletini, sevabını, kıymetini insana sağladığı güzel sonuçları gösteren hadisi şeriflerden delillerden bir tanesidir ki pek çok hadisi şerif var. Bu küçük cümlecik, bu kısa, birkaç kelimeden ibaret olan ibarecik insanı dünya ve ahiretin hayırlarına eldiriyor. Günahlarını affı mağfiret ettiriyor. Cennetin bedeli oluyor. Cennete girmeye sebep oluyor. Cennete girmeye şart oluyor. Cennete girmeye şart oluyor. La ilahe illallah demeyen cennete giremiyor. La ilahe illallah diyecek. La ilahe illallah demek Allah'tan gayri ilah yoktur. Mabud yoktur. Efendim, manasına gelen bu kelime her kişinin yaratılmış olan normal efendim bir insanın vasıti bir insanın bulup anlayabileceği bir kelime. Bu sonucu herkes bulabilir. Bunun için alim olmağa lüzum yok. Filozof olmağa lüzum yok. Tahsilli olmağa lüzum yok. Efendim bilgili olmağa lüzum yok. Diplomalı olmağa lüzum yok. Allah'tan gayrı ilah olmadığını insanların anlaması lazım. Tabi olarak herkesin anlamasına efendim yatkın olan bir kelime. Herkes anlayabilir. Çoban da anlayabilir, işçi de anlayabilir, yaşlı da anlayabilir, kadın da anlayabilir, erkek de anlayabilir. İslam'ın güzelliklerinden bir tanesi her insana uygun olmasıdır. Cennete inle Yüksek fridbeli insanlar girecek, ille alimler girecek, ille zenginler girecek, ille baba yiğitler güçlüler girecek diye bir şart yok. Cennete fakir de girer, cennete güçsüz de girer, cennete hasta da girer, cennete kadın da girer, cennete efendim yaşlı da girer, cennete çocuk da girer. Herkese uygun, herkeseye uygun, herkese uygun bir efendim anlayış. Güney Amerika'daki Amazon ormanlarında yaşayan bir insanla, Afrika'daki efendim ekvatorda yaşayan bir zenci, efendim Asya'da yaşayan bir kimse, kutuplarda yaşayan bir Eskimo, eskimo hepsi hepsi la ilahie illallah anlayabilir. Neden? Şimdi sen var mısın? Varım. İşte karşında duruyorum. Filozofun birisi demiş ki. Acaba ben hakikaten var mıyım, yok muyum? Kendi varlığından bile tereddüde düşmüş. Her şey hayal mi yoksa? Bir oyundan hayaller mi ibaret? Sonra demiş ki, her şeyi inkar ettim, tamam yok, yok, yok, yok. Ama düşünüyorum, o halde varım. Madem ki düşünüyorum, düşünen, varlığı, yokluğu, bahis konusu olan bir kimse var. Demek ki bir bu, düşünüyorum, o halde varım. Oradan başlamış, oradan tuğla tuğla, taş taş kademe kademe, adım adım, merhale merdiven merdiven, merdiven basamak basamak çıka çıka, Allah'ın varlığına kadar ulaşmış. Neden? Normal olarak ulaşılır, yani şu merdivenin alt ucundan basladın mı yukarıda üst kata çıkarsın, başka çaresi yok, Bu yol ayrılmıyor ki. Başka yol yok. Basladın mı tıpış tıpış tıpış tıpış, tıpış tıpış çıkarsın en yukarıya, tamam biter. allahu Teala hazretlerinin varlığını anlayacak. Neden anlayacak? Sen varsın. Sen varsın, ben varım. Efendim dağlar var, ağaçlar var, odunlar var. Efendim taşlar var, kumlar var, hava var. Bilmem gök var, yıldız var, bilmem. Tamam. Senin varlığın kendinden mi? Hayır. Ben bir zamanlar yok idim. Ondan sonra da ne olacağım bilmiyorum. Sonunda ölüm. Demek ki senden önce başkaları vardı. Sen bu dünyaya gelmeden önce evet, başkaları vardı. Ben annem ve babam evlenmişler dünyaya geldim. Annem babam onlar da bir anneden babadan dünyaya geldi. Onlar onlar da onlar da onlar da, onlar da nihayet bir yerde efendim onlar da bir yerde meydana geldi. Ya kendileri meydana geldi ya birisi meydana getirdi. Efendim tabii ortada bilmem şu madde vardı, bu madde vardı, hidrojen vardı, azot vardı efendim karbon vardı vesaire vardı. İşte onlar bir araya geldiler. Varlık oldu. Organik maddeler oldu. Peki tamam. Bütün bu maddeler o zaman kendileri yaratıcı mı? Hayır. Onlar işte karbon dediğin şey alırsın, savurursun. Hidrojen dediğin şey şöyle kar, efendim oksijen dediğin şey böyle. Bunlar birer madde. E, demek onlar da kendisi kendi kendisini yaratma durumunda değil demek ki onları da yaratan var onları da yaratan var, böyle geriye doğru gittiğin zaman mecbursun bu varlığın bu varlığın yaratıcısı olduğunu kabul etmek zorundasın, akıl ve mantık tabi olarak o noktaya var tamam, bu yaratılmışların hepsinin bir yaratıcısı var bu intizamı bir tanzim eden var, bu düzeni bir kuran var bu efendim mükemmel Kanunları, tabiat kanunlarını bir koyan var. Efendim, tabiat yapmış. Yalancı, alçak. Niye yarım konuşuyorsun? Tabiatı kim yaptı? Tabiat yapmış diyor, geçiyor. Yani, efendim, ağaçlar nasıl oldu? Tabiat yapmış. Tabiatı kim yaptı? Sonunda, akıl ve mantık Allah'ın varlığına gider. Eğer iki tane olsaydı, lekane fihi ma il. Alihetün illallah fesedeta iki tane olsaydı kavga ederlerdi. Yunanlılar bir sürü tanrılar düşünmüşler kendi kafalarından uydurmuşlar. Efendim atmaca tutmaca birbirleriyle kavga ediyorlar. Birisi çıkmış dağın tepesine, ötekisi yıldırım atıyor. Bir ikisi efendim ona entika çeviriyor filan. Ahlaksız, edepsiz şeyler. Böyle şey olur. Mu? Çünkü Yunanlının aklı kendi beşer aklından, şeytani şeylerden uydurmuş olduğu şeyler. iki tane olamaz. iki tane olsa ya birisi ötekisini yarattı ya ötekisi birikisini yarattı. O zaman birisi Haliktir, ötekisi mahluktur. iki tane olmaz. iki tane olmayacağı, çok olmayacağı, tek olacağı, akıl ve mantıkla çok rahat olarak oturduğun yerden anlarsın. Gözün kör de olsa, gözün kör de olsa etrafa bakmasan da şıp anlarsın. Efendim, ee, acaba Şebekede elektrik var mı? Şebekede elektrik olup olmadığını anlamak kolay. Lamba yanıyorsa elektrik vardır. Ne malum? Lamba yanıyor. Ne malumu, ne malumu var mı? Lamba yanıyor. İşte elektrik olduğu belli. Onun gibi. Varlık var mı? Var. O zaman yaratan var. Varlık varsa varlıkları yaratan var. Bu kadar basit olduğu için, bu kadar kolay olduğu için herkesin Allah'ın varlığına, birliğine inanması lazım. Eğer eski insanlar birçok tanrılara niye tapılmışlar öyleyse o tapılanlara diyorlar ki niye böyle çok şeylere tapınıyorsunuz? Diyorlar ki bu bizim tapındıklarımız. Allahu Teala Hazretlerini biz göremiyoruz. Azametinden, kudretinden, zuhurunun şiddetinden göremiyoruz. Ha ula'i indallah. Bunlar bizim Allah indinde şefaatçilerimiz diyor. Ha putperesti bile Gene azıcık bir insafı var da o taptığı putun tam tam ilah olmadığını biliyor. Allah'ın huzurunda Allah'ım Allah'a bunlara şefaat edecek diye düşünüyor. Ondan tapınıyormuş. Anlaşıldı yani. Onlarınkinde bile de gene az çok bir şey var. Efendim bütün bunlardan anlaşılıyor ki insan olmanın kıl tabiatına, aklına, mantığına, efendim ilimlere, matematiğe, kimyaya her şeye, fiziğe hepsine bakarsan hepsinden çıkacak netice La ilahe illallah'tır. O kadar aşikar bir şey ki oturduğu yerden insan şıp diye anlar. Şebekedeki elektriğin olduğunu anladığı gibi anlar. Tamam. İntizam var mı? Var. O zaman intizamı tanzim edici var. Sen yaratıcı mısın kendin? Estağfurullah. Ben yani üzerime yüzüme sinek konsa onu onu kışalama kudreti olmayan bir ağızma o zaman seni yaratan var. Bitti. Çok olamaz. Çok olursa birisi ötekisinin yaratıcısı olmak zorunda kalır. Bitti. O zaman la ilahe illallah Muhammedün Resulü. E şimdi bu kadar basit, bu kadar basit bir hakikati birisi anlamıyor. Anlamamış. Ya hiç kabul etmiyor toptan. Efendim, kafası bomboş, tın tın efendim. ya da yalan yanlış şeyler. Yani neye benzer? Öğretmen sınıfta çocuğu kaldırıyor, ya şunu söyle bakayım çocuk boyununu büküyor, cevap vermiyor. Çalışmadın mı? Bir de şunu söyle bakayım hadi bari. Onu da şey yapmıyor, cevaplandıramıyor. Evet. E bari şunu söyle onu da cevaplandırıyor. Artık öğretmen Zor sorulardan, kolay sorulara, kolay sorulara geliyor, geliyor, geliyor. E bari şunu söyle. Onu da bilmek Otur yerine sıfır. Kocaman bir sıfır ya. Ben basit şeyi söyledim. iki kere, iki kaç eder diye sordum. Onu bile söyledim. Otur. Kocaman bir sıfır. Yani... Namaz kıldın mı? Ya Rabbi kusurum eksiğim, işte yapamadım, bilmem. Oruç tuttun mu? İşte Ramazan'da hata ettim, günah ettim, şeytana uydum, nefse takıldım. E, hacca gittin mi? Yapmam lazımdı, yapmadım. E, Allah'ın varlığını bildin mi bari? Bildim ya Rabbi, la ilahe illa erde. Sübhaneke inniküntüm ya zalimin. Senden gayrı ilah olmadığını bildim ya Rabbi. Sen her türlü noksandan münezzehsin. Her türlü kemalatıyla muttasıfsın. Her türlü kudrete sahipsin. Sen varsın, birsin. Şerikin, nazirin yoktur ya Rabbi. Tamam. Hadi. Geç. Affettim der gibi yani. En son, en basit, en kolay soruyu hiç olmazsa kurtarıcı soruyu yani. Kurtarıcı soruyu cevaplandıran öğrenciye hadi geç bakalım. Geçecek kadar bir not verdim. Geç bu tarafa. Dediği gibi öğretmenin oluyor. Ama onu da bilemezse artık böyle azarlanıp yapalım. Yıkın karşımdan. Edepsiz, koca okulda şu kadar sene boşuna kafamı gezdirdim. Bir bunu da mı öğrenemedin. Yıkın karşımdan. Sen cezayı hak ettin. belgeyi al da gör filan demiş gibi. Yani mektep hayatında öyle bir şey oluyor muhterem kardeşlerim. Onun için herkes La ilahe İllallah'ı bilecek. Ama bu La İlahe illallah sözünün Öyle derinlikleri var, öyle enginlikleri var, öyle sonsuzlukları var ki, gökyüzü gibi. Gökyüzü gibi, sonsuz, engin, derin, ne manalara geliyor ne derinlikler kazanıyor. Efendim, insan onu artık o ilmi efendim, marifetullah'ta, marifetullah'ta, yani e, Allahu Teala hazretlerinin bilme ve tanıma ilminde ilerlediği zaman, bu La İlahe illallahın ne manalara geldiğini gayet güzel kavrar. Ama bize her gün her gün terkin edilen bir şey var ki İyâke nâbudu ve İyâke nesle'in. Ancak sana ibadet ederiz. Ancak senden yardım dileriz. Çünkü güç ve kuvvet senin elindedir. Müslümanlar şu seviyeye gelmesi lazım. Hiç olmasa Çünkü günde kırk defa kafalarına topmakla efendim, böyle tan tan tan tan Vurla vurla şey yapılıyor ki, her şey Allah'tandır. Gayriden isteme, gayriye boyun bükme, gayriye el pençe divan durma, gayriye bağlanma, gayriye hizmet etme, Allah'a hizmet et. Allah'tan bekle, Allah'tan iste diye, hiç olmasa bunu öğrenmesi lazım insanların. Bunu öğrenmiyorlar. Yani la ilahe illallah'ın gereği, tamam Allah'tan gayri ilah yok, ona bağlanırsın, ondan istersin. Efendim, ondan başka güç kuvvetinin olmadığını bilirsin. Cümle cihanın halkı seni öldürmek için tabancalarını çekseler, peşine takılsalar, onlar helak olur sen kurtulursun. Allah öldürmeyince öldüremezler. Yani öldüren Allah. Hayatı sona erdiren Allah. Yaşatan Allah. Sevdiği kulları daha çabuk alıyor. Çok temizse, çok safi ise, son derece tatlı bir insansa bakıyorsun ''Aa inna lillah ve inna ile racûn'' kendisine huzuruna çekip alıveriyor. Yani öldüren de o, yaşatan da o, ömür veren de o. Hizmeti olanı uzatır. Dilediğinin hayatını uzatır, dilediğinin hayatına son verir. İnsanlar değil, Allah yapıyor. Kimle cihan halkı iyilik yapmaya gayret etseler Allah'ın bir kötü kuluna fayda veremezler. O zarara uğrayacak, o mahvolacak. Etrafında kavmi olsa, kabilesi olsa, saraylar olsa, kaleler olsa, ordular olsa, silahlar olsa Allah'ın ona vereceği zararı hiç kimse engelleyemez. Bir tane meleği gelir, efendim ensesine biner, canına okur, yerin dibine geçirir. O bakımdan fayda Allah'tan, zarar Allah'tan, yardım Allah'tan, güç Allah'tan, kuvvet Allah'tan biz ancak ona ibadet ederiz, ancak ondan dileriz, ancak ondan yardım isteriz diye insan artık bu şuura ermesi lazım. gayriye bel lazım, gayriden korkmaması lazım. Geçen gün kızlar bir alay ediyorlar şeylerle hocalarıyla güzel güzel gazetede makale yazmışlar istihza ediyor, alay ediyor. Yani haklarını savunmamış olan hocalarına diyor ki e, hocalarımız diyor Memur oldukları için, hocalarımız memur oldukları için bizim haklarımızı savunamadılar diyor. Tabi diyor, mağzul diyor. Aslında bizim hocalarımız iyi insanlar diyor. Kim demiş diyor kötü insan diye diyor. Hiç kötü olur mu diyor? Yani aslında kırgınlığını dile getiriyor. Yani memur da olsan, amir de olsan, efendim hangi vazifede olursan ol. Hakkı tutacaktın. Hakkı destekleyecektin. Hakkı söyleyecektin. Hakkı haykıracaktın. Zalimi engelleyecektin. Mazluma yardım edecektin. Onu yapmadın. Şu kadar zalim, bu kadar mazlumun canına okudu. Sen de kenardan bakıyorsun. Olmaz. Kabire girdiği zaman mümin bir kul, Kabirde kendisine azap melekleri gelip bir tokmak vuracaklar. Kabirin içi ateşte olacak, canı fena halde yanacak, mahvolacak. Müthiş bir elem içinde. Yahu ben namaz kılardım, oruç tutardım, ibadet ederdim. Ne oluyor bana, niye bu azabı yapıyorsunuz diye. O azabın, elim fecih şiddetinin böyle bütün acısı içine çökmüşken soracak. Ona diyecekler ki, diyor Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifte sen bir keresinde bir yerden geçiyordun bazı zalimler bir mazlumun başına üşüşmüşler ona zulmediyorlardı sen o mazlumun yardımına koşmadın bu ceza odur bu cezayı ondan çekiyorsun diye efendim ona bildirecekler diyor demek ki e, zalimin karşısında yer alacağız zulmün karşısında yer alacağız mazlumun yanında yer alacağız mazlumu destekleyeceğiz, kurtarmaya çalışacağız, zalime ayıptır, günahtır yapma diyeceğiz, dinlemezse yaptırmayacağız. Balkanlarda zulüm olmayacak, Kafkasya'da zulüm olmayacak, Kırım'da zulüm olmayacak, Orta Asya'da zulüm olmayacak, Afrika'da zulüm olmayacak, Avrupa'da zulüm olmayacak, İran'da olmayacak, Irak'ta olmayacak. Vazifemiz, vazifemiz zulmü engellemek, zalimi cezalandırmak, mazluma yardımcı olmak. Onu yapmadığımız zaman, namaz kılmak, oruç kılmak, kılmakla elde ettiğimiz sevaplar, bu girdiğimiz günahları karşılayamadığından azaba uğrarız. O bakımdan çalışkan Müslüman olacağız, aktif Müslüman olacağız, dikkatli Müslüman olacağız, gayretli Müslüman olacağız, nefsimiz için yaşayan insan, bencil insan olmayacağız, başkalarına yardım edici insan olacağız, rahatına düşkün insan olmayacağız, Efendim, başkalarının mutluluğunu sağlamak için çalışan insan olacağız. E ya zarar gelirse bana, işte o zarar gelmez. O zararı verecek olan Allah idi. Sen Allah'ın yolunda yürürsen Allah zarar vermez. Faydayız. Ya faydalar elimden kaçarsa karım giderse, o kar da zaten efendim sen yanlış yolda yürürsen gelmez sana. Çünkü karı da faydayı da veren Allahu Teala Hazretleri'dir. Sen zarara uğrayacaksan, Allah seni zarara uğratmayı murad etmişse, zaten o zarar sana gelecekti. Onun için asi, e, asi olmaktan kendine bir fayda gelmeyecek. Allah'ın yoluna gir, Allah'ın yolunda yürü. Ve la tehaf laim, kınayanın kınamasına aldırma, korkma, kim ne derse desin, sen doğru bildiğin işi yap. Böyle insanlar dünyaya lazım. Dünyanın her yerine lazım. Dünyanın her yerinde böyle insanların bulunması gerekiyor. Hakkı dobra dobra söylemeli. Gerçeği ifade etmeli ve insanların haksızlıklarını engellemeli. Efendim, mazlumların yanında yer almalı. Böyle olmazsa insanlar efendim, maaşını hesap ederse, memuriyetini hesap ederse, gelirini hesap ederse, dostluğu hesap ederse, efendim bu hesapların hepsi boşa çıkar. Bu hesaplar la ilahe illallah sözüne aykırıdır. Bu hesaplar Allah'ı tanımamanın alametidir. Allah'ın azabından korkmamak korkmamanın ondan gafil olmanın emaresidir. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi la ilahe illallah derken derinliğine, enginliğine, yaygınlığına bu kelimenin gereğini de yapan asaletli, gayretli efendim hizmetli, himmetli müslümanlar eylesin. Demek ki ihlas ile bak bu kelimeye de ne ismini vermiş Peygamber Efendimiz? Ve kulhu lahu bi kelimetil ihlas. Kelime-i ihlas mukabilinde o mağfiret olundu diyor. Yani la ilahe illallah'ın adı neymiş? Bu sözün adı kelime-i ihlasmış. İhlas kelimesi la ilahe illallah. Allah'tan gayrı mabut yok, ilah yok, tanrı yok, tapacak yok. Bu ihlas sözü. İhlas ifadesi, İhlas sözü Allah'ın efendim halisane kulluğunu ifade eden, Allah'tan gayrı efendim bir varlık olmadığını gösteren kelime. Bu kelimeyi sık sık çok çok söyleyelim. Birisi bana mektup göndermiş. Uzun uzun bir makale yazmış. Batı dillerinden eserler okumuş. Fransızca'dan efendim vesaireden büyük filozofların eserlerini efendim bir sürü eser almış. Maaşlarını hepsini ona vermiş. Efendim hepsini doldursan incir çekirdeğini doldurmayacak kadar bilgi vardır işlemde. Kevrum kendisinden ne olur ki? Yani hele hele ilahiyat konusunda Efendim din ve inanç konusunda gevurdan ne fikir hasıl olur Şöyle okursun, koca bir kitabı devirirsin geçen vaktine acırsın, müellife acırsın, esef edersin, bir kalbi şeyinde, dudağında acı bir tebessüm öyle kalır. Diyor ki, efendim işte filanca meseleyi inceledim, filanca meseleyi inceledim, filanca filozof şöyle demiş, filanca filozof böyle demiş. Efendim bir sürü böyle şeyler sıralamış. Hepsi boş. Efendim bir taraf olmak için efendim bütün inancımdan sıyrıldım. Sen şimdi bir taraf olmadın ki, inancından sıyrılır sıyrılmaz şeytanın tarafına geçti. Hadiseyi incelemek için bir taraf olmuş. Efendim din gerçek mi değil mi anlamak için namaz kılmamaya başlamış. E sen sen rahmanın tarafından efendim karşı cepheye kaçmış bir hain durumuna geldin. Sana şimdi Allah orada yardım eder mi? Karşı cepheye geçmişken Allah sana nurunu gönderir mi? Gözün görür mü? Gönlün anlar mı? Mümkün değil. Namaz kılmamakla her şeyi bulacak. Namaz kılmayı tarafkirlik sayıyor. Namaz kılmayı tarafkirlik saydığı için acaba İslam has din mi değil mi anlamak için Fransa'da namaz kılmaktan vazgeçmiş olur. Tamam. Belanı bulursun sen. Tamam. Yani o zaman, şey biraz sonra vakit geçerse o zaman anlarsın. Yaranın, yaranın ilk anda şeyi belli olmaz. Soğumaya başladığı zaman acısı o zaman çıkar. Namaz kılmamak bir taraflık değildir. İnançtan sıyrılmak bir taraflık değildir. Şeytanın tarafına geçmektir. Peşin olarak onu kabul etmek demektir. Sen gerçeği bulmak istiyorsan Allah'ın varlığına ilk önce inan, namazı ilk önce kıl efendim boynunu bük yalvar. Efendim ben bu gökyüzüne bağırırım, çağırırım Efendim gerçeği bulurum. Sen gökyüzüne bağırır çağırırsan, yer yüzünde tepinirsen gerçeği hiç bulamazsın. Bu gidişin senin dost cehenneme yuvarlar. Böyle tepinmekle yumrukları havalara savurmakla gerçek bulunmaz. Çünkü Allah vermez. Allah o zaman vermez. Niye vermez? Allah edepsizlere vermez onda. Allah edepsize vermez. Dünyada bir sürü vermediği insan var. Kafir var. Dünya kafirdir. Ve ma ekserül nasi ve le bir müminin ne kadar uğraşsan ey resulüm ne kadar hırs duysan ne kadar heves etsen ne kadar candan istesen insanların çoğu inanacak değiller inanmazlar menfaat var nefis var şeytan var cahillik var yaygın yaygın cahillik yaygın yaygın efendim edepsizlik var efendim bir sürü efendim batıl yollar bir sürü kültür bir sürü şeytan var şeyatinul insi ve cin hem insanların şeytanları var bir sürü, kuyrukları yok boynuzları yok ama daha beter hem de efendim cinnin şeytanları var, onlar görünmez insanın damarlarının içinde fıldır fıldır dolaşırlar, kalbine vesvese verirler e, insanların şeytanları var cinlerin şeytanları var Dünyanın lezzetleri, keyifleri, zevkleri, safaları var. Menfaat duyguları var, hesaplar var, alışkanlıklar var. Tabii ekseriyet ne tarafa gider? Beş bende. Ekseriyet bu tarafa bas bastırıyor. İyi insanlar, doğruyu gören insanlar azınlıkta oluyor. Allah bizi yolundan ayırmasın. Hakkun ala llahi ella yertafi şeyun dünya dunya illa vada'uhu. Bu ikinci hadis-i şerife geçtik. Allah la ilahe illallah'ın derinliğine manasını kavrayıp hakiki mümin-i kamil olmayı nasip eylesin deyip bu ikinci hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, dünyadan herhangi bir şey yükselirse Allah onu ahirette mutlaka efendim alçaltır. Alçaltmak Allah'ın üzerine haktır. Gerek, gereklidir vecibedir. Bu şu demek olur ki muhterem kardeşlerim bu dünyanın Allah indinde kıymeti yoktur. Bu dünya nedir ki? Yer yüzündeki sayısız, gök yüzündeki sayısız ecramu felekiyeden gök cisimlerinden, yıldızlardan, nebilozlardan, samanyolundan, efendim kehkeşamlardan. Efendim sonsuz sayısı anlaşılamayacak kadar derinliğine keskin gözlerle baktıkça dibine doğru uzayıp giden Ferza'da bir sürü gök cisminin arasında şu dünyanın kıymeti nedir Allah aşkına? Yani gökyüzü sizin olsa verse Allah bütün gökyüzündeki yıldızları size verdim dese dünyayı ne yaparsınız? Çöpe atarsınız. Dünyayı çöpe atarsınız ya bu kadar böyle koca koca oo, benim nice nice yıldızlarım var dersiniz. Bu dünya neymiş ki? Küçücük bir zerre küf. Üfleyip atarsınız üstünüzden toz silkeler gibi silkeleyip atarsınız. Dünyanın ne kıymeti var? Yok. Allah indinde de kıymeti yok. Dünyanın Allah indinde bir kıymeti yok. Dünyanın kıymetli yeri Allah indinde ibadet yerleridir. Şu namaz yeri kıymet. Çünkü kendisi biliniyor. Kendisine burada ibadet olunuyor. Kabe kıymetli, Arafat kıymetli. Çünkü oralarda Allah'ın has kulları döne döne Rablarına gözyaşı döke döke, boyun büke, büke, gözyaşı döke döke, baş açık, yalan ayak, allah Teala hazretlerinin kudretini anlayarak ihlas ile, iman ile, salahı hal ile ibadet ediyorlar. Oraları kıymetli. Neden? Allah'ın ibadeti kıymetli olduğundan, Allah'ın ibadeti nereye gelişir, gelir, yerleşirse orası kıymet kazanıyor. Şeref kazanıyor, itibar kazanıyor. Şerefü'l mekani bilmekin. Mekanın kıymeti içindeki insanlarladır. Şimdi burası kıymetli. Burasını yık minaresini, efendim, boz mihrabını, kaldır halılarını Allah etmesin, bir kötü bir şey yap, yer yer buranın kıymeti sıfır, altına iner. İçindeki insanlar buraya gelmesin, kıymeti kalmaz. İbadet yeri olmaktan çıksın, puthane olsun burası, kıymeti kalmaz, Allah saklasın. Şeref-ül mekanı bilmekini, mekânın kıymeti, efendim içinde oturandandır. Peygamber Efendimiz bir şehirde idi, kıymetliydi. Öteki şehre gitti, o şehir kıymetli oldu. Bir yere defne olundu, defne olunduğu yer, arş-ı kıymetli. Neden? Allah'ın sevgili Resulü'nün kabrinin bulunduğu yer. Tozu şifa. Tozu tozu dertlere deva. Tozu bile toprağa bile Medine-i münevverenin şifadır. Neden? Peygamber Efendimiz vardı ondan. Peygamber Efendimiz gelmeden önce Yesrib şehriydi. Efendim içinde kabilelerin kavga ettiği Arap efendim şeylerinden vahalarından bir vaha idi. Peygamber Efendimiz geldi Medine-Tür Resul oldu. El-Medine-Tür Münevvere oldu. Şeref kazandı. Neden? Peygamber Efendimiz geldi. Onun için. Bu dünyadaki ibadet yerlerini şöyle bir kenara ayırıver. Nokta nokta, zerre zerre. Yani bir kürek toprağın içinden veya bir kamyon toprağın içinden veya bir dağın içindeki kocaman bir efendim filiz, maden filizi içinden zerre zerre altınlar gibi yani kıymetli olan şeyleri çıkar efendim ibadet ehlini çıkar dünyanın hiç Allah ilminde kıymeti yok dünyanın şerefli yerleri sevgili yerleri sevimli yerleri onlar da kıymetli değildir bu dünyanın rütbeleri mevkileri makamları onlar da kıymetli değildir Firavun devlet reisiydi Firavun Mısır'da devlet başkanıydı kıymeti yok Allah yerin dibine geçirdi mahvetti mahveyledi 150 metre yüksekliğinde piramitler yapmış. Sfengsler yapmış. Efendim, dünyanın yedi harikasından birisi yaptığı şeyler. 26 boyu, metre boyunda heykel yapmış kendisine. tabunaklar yapmış. lüksor tabuna, karnak muhabbeti, bilmem ne. Yerin dibine. Hepsi, hepsi kendisiyle beraber yerin dibine bas. Devlet adamlığı para etmez. Karun, o kadar zengindi, o kadar zengindi, o kadar zengindi, o kadar zengindi, o kadar zengindi ki, küfati <gülüyor> hahu ten us beti uku ve hazinedlerini koyduğu odaların anahtarları bir grup insan tarafından taşınırdı. o kadar çoktu ne oldu Yerin dibine geçti ah para, para para fayda etmiyormuş fabrikatörlük fayda etmiyormuş zenginlik fayda etmiyormuş eendim hükümdarlık fayda etmiyormuş sonra Komutanlık da fayda etmez, askerlik de fayda etmez. Allah yolunda olmadıktan sonra, onlardan da nice nice eski komutanlar var. Efendim bir beldeye girmişler, yağma etmişler, öbür beldeye gitmişler, yağma etmişler, yakmışlar, yıkmışlar, yakmışlar, yıkmışlar, yakmışlar, yıkmışlar, Cihanı yangın yerine çevirmişler. Bir taraftan başlamışlar, öbür tarafa kadar her tarafı Romalılar efendim, yıkmışlar kıymeti yok. Kesme taşlardan büyük binalar yapmışlar, kıymeti yok. Bu dünyada ne yükselirse Allah onu ahirette alçaltır. Mühim olan Allah'ın rızasına uygun hareket etmektir. Ahirette işe yarayacak olan şeylere sahip olmaktır. Ahirette insana sevap kazandıracak olan işleri yapmaktır. İnsan bu dünyada Efendim mahrumiyet çeker ama sabretmek çok sevap. Tamam, o zaman sen sabredicilerden ol. İnsan bu dünyada efendim kenarda dursa rahat eder ama cihad ederse cenneti kazanır. O zaman sen cenneti kazanmak için cihad edenlerden ol. E, i̇nsan efendim e, bu, bu dünyada bugün sabırlı olursa efendim günahlara dalmazsa ticari bakımdan çok kazanç sağlayamaz. Biraz gözü açık olacaksın, biraz yırtık olacaksın, biraz yüzsüz olacaksın, biraz arsız olacaksın, biraz edepsiz olacaksın. Haram ve helal hesabı yapmayacaksın. efendim Faiz veyahut bilmem ne efendim, şeyine aldırmayacaksın. İçkiden kumardan korkmayacaksın. Beş yıldızlı otel yaptırdın mı köşeyi dönersin. Bu dünyada köşeyi dönersin ama o köşenin öbür tarafı cehennem olduğu için cum cehennemin içine yuvarlanır gidersin. Yani bu dünyanın hiçbir şeyinin Allah'ın dinde kıymeti yoktur. Allah bizi bu dünyada da ahiret rütbeleri bakımından yükseltsin. Amin. Mühim olan ahiret rütbelerine sahip olmaktır. Sabretmek büyük bir rütbedir. Şükretmek büyük bir rütbedir. İbadet etmek güzel bir rütbedir. Efendim cömertlik insanı cennete götüren güzel bir rütbedir. Cömertlik rütbesini alabildin mi? Bir yıldız tamam. Efendim bilmem cihat rütbesini alabildin mi? Tamam ayı da tamam. Efendim bilmem e, sabır rütbesini alabildin mi? Ayın önünde yıldız da tamam. Efendim bilmem şükür rütbesini alabildin mi? Tamam o yıldız da general Sen korgeneral olmuşsun. Ahiretin korgenerali, orgenerali olmuşsun. Senin omuzun yıldız dolmuş, aylar dolmuş. Sırmalı sırmalı. Sen ahiretin en yüksek insanı olmuşsun. Onun için Allah bizi Yenimizce makbul olan şeyleri öğrenmeye ve öğrendiklerimizi işlemeye muvaffak eylesin. Bütün mesele odur. Sabretmeyi biliyor muyuz? Zor. Öğrenemedik. Sabrın çeşitleri var. Allah yolunda çalışmak için sabredeceksin. Uykuyu terk edebileceksin. Mihnetlere sataşabileceksin. Zor işlere koşuşabileceksin. Efendim azar işitmeye, efendim ters yüz görmeye, Razı olacaksın. Kapılar yüzüne çat kapanabilir. İtaka seni çıkartabilirler. Allah olsun ben Allah rızası için yapıyorum. Tamam. Sabretmeye alışmışsan ne ala. Şükretmeye alışmışsan ne ala. Kazandığın helal ise ne ala. Helal kazancın ile ailene, çoluk çocuğuna helal lokma yedirebiliyorsan ne ala. Efendim helal kazancın ile Allah yolunda sarfiyat yapabiliyorsan Malının bir kısmını, paranın bir kısmını harcayabiliyorsan ne mutlu. Hayırlı ilimler öğrenebilmişsen ne mutlu. Öğrendiğin ilimlerle ahlakını güzelleştirebilmiş, güzel huylu, tatlı dilli, geçimli, sevimli bir komşu, bir aile ferdi, bir efendim arkadaş, bir dost olabilmişsen ne mutlu. E bunları olamamışsa bir insan ne anladım ben? Dünyada istediği rütbeye çıksın. Arkadaşların omuzlarına basa basa kafalarını eze eze bir ara kendisine yardım eden insanların hepsini atlatarak hepsini dolandırarak yüksek bir mevkiye bir insan çıkmış. Çıksın. Ahirette cehennemin daha aşağı, daha aşağı daha aşağı, daha aşağı bir yerine gidiyor demek ki. O bakımdan Allah bize bu muhakeme tarzını, bu zevki bu anlayışı ihsan eylesin. Bizim Arkadaşlardan birisi mü, müftü olmuş bir yere, bizim Hasan Basri Çantay, Kur'an-ı Kerim mealini hazırlayan zat da ona bir fıkra anlatmış. Müftülüğün ne kadar tehlikeli, belli bir iş olduğunu çok dikkat etmesi gerektiğini, Allah'ın dinine güzel hizmet etmesi gerektiğini anlatmış. Hakimliğin ne kadar önemli olduğunu, adaletle hükmetmenin ne kadar sevaplı olduğunu, hakkı bulup desteklemeye çalışmanın ne kadar iyi olduğunu anlatmış. Batıla hizmet etmenin efendim, ne kadar zararlı olduğunu ifade etmiş. Şimdi o fukrayı onun söylediklerini uzun uzun burada anlatmam uygun olmayacak ama işte adalet yapabilirsek ne mutlu. Hakkı söyleyebilirsek ne mutlu. Koca bir meydanda, koca bir kalabalık hepsi batıl yolda giderken bir insan çıkıp da yanlış yola gidiyorsunuz. Yaptığınız doğru değil. İşin doğrusu budur diyebiliyor mu? Kaç tane baba yet diyebilir bunu? Kaç kişi diyebilir? Ses çıkartmıyor, boynunu büküyor. Efendim hesap yapıyor. Ondan sonra geçip gidiyor. Her günde Yasin'i okuyor. Yasin suresini her gün okuyor. E Yasin Suresi ile bu işin ne alakası var? Yasın Suresinin ikinci sayfasında efendim bir şehir ahalisinin efendim idarecilerinin yaptığı zulüm ve haksızlık ve efendim Allah ehli insanları öldürmeye kalkışması üzerine bir insanın ta uzaktan koşarak gelerek onlara nasihat etmesi anlatılıyor. Yapmayın, etmeyin. Bunların sizden bir ücret istedikleri yok. Bir menfaat bekledikleri yok. Bunlar hakkı söylüyorlar. Allah'a kulluk etmeniz gerektiğini anlatıyorlar. Putlara efendim tapınmayın diyorlar. Zulüm etmeyin, haksızlık etmeyin diyorlar. Bunların bu dedikleri doğrudur. Ben de onlardanım. Bak şahit olun ki efendim ben de Allah'a inanmış ve onların dediklerinin doğru olduğunu haykıran kimseyim diyor. Onu da şehit ediyorlar. Kim yapabilir? Kaç kişi, kaç tane baba it yapabilir böyle bir şey? Yani bir yerde bir zulüm topluluğu toplanmış olsun da üç tane mazlumu yakalamış olsunlar da elleri kolları bağlı, dar ağacına götürmek üzerelerken, oradan bir tanesi çıkıp, bunlar haklıdır, siz haksızsınız, adaletsizlik yapıyorsunuz, yanlış düşünüyorsunuz, basıl düşünüyorsunuz, işin doğrusu budur, ben de onlardanım diyor, onu da de ediyorlar. Kaç tane kimse yapabilir bunu? Kaç insan yapabilir? Büyük kahramanlık. İşte böyle yaptığı zaman insan e, sevapları kazanacak. Allah bizi büyük imtihanlara uğratmasın muhterem kardeşlerim. Şimdi düşünüyorum da, bunu söylerken düşündüm, korktum. Bulgaristan'da olsaydık. Yani şimdi bizim memleketteki durumdan daha sert bir durum olduğu için orada orası hatırıma geliverdi. Bulgaristan'da olsaydık köyü köye geliyorlar askerlerle beraber. Şehri kuşatıp köyü kuşatıyorlar. Silahlarla, şeylerle, dipçiklerle köyün erkeklerini köyün meydanına çağırıyorlar, topluyorlar. Masaya bir defter koymuşlar. Efendim, katip orada oturmuş. Gelenler soruyor, senin adın ne? Mehmet İsmail. İsmailoğlu Mehmet diyor. Hayır, senin adın efendim Bedros bilmem ne. Hayır, benim adım Mehmet dedi mi askerler götürüyor, koşuna diziyor. Senin dinin ne Müslüman? Hayır. Sen Hristiyan bilmem ne meselin dersin. Kiliseye kaydını yap. Yapmadığı zaman alıp götürüyor. Büyük zulüm. Yani dobra dobra efendim Allah'ın yolunda yürümek istediği zaman insanların nelerle karşılaştığını bu dünyada da tarihte duyduğumuz, gördüğümüz gibi şimdi de hala cereyan etmekte olduğunu maalesef görüyoruz. Maalesef duyuyoruz. Yani sen burada birazcık rahatsın. Ama senin deden nereden geldi? Senin deden de Kafkasya'dan geldi. Veya Bulgaristan'dan geldi. Veya Yugoslavya'dan geldi. Sen şimdi burada kendini rahat sayıyorsun. Ben buradaki rahat kardeşlerime kendi nefsimle beraber kendime de hitaben söylüyorum. Biraz ayıplıyorum. Rahat kardeşlerimi. Bu diyara gelmişler. O diğerden buraya göçmüşler. Bu güzel bir şey. Dini için bir insanın dinini tatbik edebileceği bir yere göçmesi güzel bir şey. Ayıpladığım şu. Oradan buraya dedesi dini uğrunda göçmüş olan insan burada namaz kılmıyor. Yani senin deden Bulgaristan Yugoslavya'yı bırakıp niye buraya göçtü? Dini için göçtü. Yavurların arasında ben yaşayamam. Benim çocuklarım kâvur mu olacak? İstemem." dedi. Oradaki tarlasını bıraktı, malını bıraktı, mülkünü bıraktı. Namusu için, dini için, inancı için buraya geldi. Sen şimdi niye namaz kılmıyorsun? Çok ayıplıyorum. Sen şimdi niye dinine bağlı değilsin? Sen şimdi niye başını açtın? Sen şimdi niye içki içiyorsun? Sen o zaman orada kalsaydın daha iyi yavurluk yapardın. Orada kalsaydın daha iyi yavurluk yapardım. Ne diye orada kalmadın da buraya geldin? Ne yapacak? Buraya gelen insan dinine dedesi kadar sağlam bağlı kalacak ve dinini efendim çocuk çocuğuna öğretecek ve geldiği yerdeki akrabalarına tekrar yardım etmek için çalışacak. Kafkasya'dan geldiysen oradaki kardeşlerine. Bulgaristan'dan geldiysen oradakilere. Yunanistan'dan geldiysen Yunanistan'dakilere. Yugoslavya'dan geldiysen, oradakilere, Rusya'dan geldiysen, Kırım'dan geldiysen, oradakilere bir mektup yazacaksın. Bir imkan araştıracaksın. Ya acaba ben bunlarla ilgiyi nasıl kurabilirim? Bunların durumu nedir? Ben bunlara dini bakımdan nasıl fayda sağlayabilirim? Dertleri nelerdir? Acaba buradan benim yapabileceğim bir şey var mı? Bir turist olarak bir kişsem hallerini görsem Acaba bir çocukları da buraya getirtip İmam Okulu'nda okutup da tekrar oraya gönderebilir miyim? Tekrar orada kaldıkları zaman onlar da hiç olmazsa Allah'ın emrini 3-5 kişiye öğretirler. Sahabe-i kiram da kendileri mümin-i mümin kamil kimselermiş. Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmai'in. Ama kalkmışlar bir küfür diyarına gitmişler. Oturmuşlar, orada İslam'ı anlatmışlar, Müslüman etmişler. Bir kabileye gitmişler, Müslüman etmişler. Afrika'ya gitmişler, İslam'ı yaymışlar. Orta Asya'ya gitmişler, İslam'ı yaymışlar. Şimdi biz de onu yapmanın çaresini arayacağız. Almanya'ya çalışmaya gitmeyecektik, Almanya'ya İslam'ı yaymaya gidecektik. Fransa'ya çalışmaya, işçi olmaya gitmeyecektik. Fransa'da dini anlatmaya gidecektik. Ama şş, bizi işçi olarak kabul ediyorlar. Tamam, işçi kılığında gideriz, İslam'ı öğretiriz. İslam'ı yaşarız, orada İslam'ın güzelliğini görürler ve Müslüman olurlar. Eğer bizim sebebimiz de birkaç kişi Müslüman olursa ne mutlu bize. Ama bir de aksini düşünün muhterem kardeşlerim ki bizim kusurumuzlar edepsizliğimizden dolayı. Edepsizliğimizden dolayı. Müslümanlık bu mu? Ha, Müslümanlık buysa illallah. Ben o zaman Müslüman olmam diye Müslüman olma yarım yamalak hevesi olan bir insan senin kötü halini gördüğünden dolayı İslam'dan ayrılmışsa o zaman ne yaparsın? O zaman vebalin hepsi insana gelir, bulaşır. Efendim, o adamın şükürde kalmasına sen sebep oldun diye ahirette büyük sorgular, sualler insana açılabilir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi şuurlu Müslüman eylesin. İslam'a yardım etmek için neler yapabiliriz diye düşünmeyi nasip eylesin. Ben şimdi tabi böyle bunları söylerken bazı kardeşlerim der ki hocamın dediği doğru. Tamam Yugoslavya'dan gelen kardeşlerim var. Bulgaristan'dan gelenler var. Bulgaristan'a turist olarak gitmek mümkün oluyor mu? Oluyor. Rusya'ya gitmek mümkün mü? Mümkün. yugoslavya'ya mümkün. Ama ben oralardan gelme değilim. Benim babam Adapazarlı. Babadan, dededen, del ecdattan köklü bildiğimiz kadar hep Adapazarlı. Ha, gel buraya. Şimdi sana da sözüm var. Sen acaba civardaki Adapazarlı'nın köylerini biliyor musun? Kaç tane köy var? Haberin var mı? O köylere gittin mi? O köylerdeki insanların durumu nasıl? O köylerdeki insanlar, sen gitmedin ama, yani din âlimi olarak, Müslüman olarak, sen gitmedin oraya ama, oraya radyo gitti mi? Gitti. Televizyon gitti mi? Gitti. Gazete gitti mi? Gitti. Müstehcen neşriyat gitti mi? Gitti. Nasıl gitti? Paketlerin içinde bile gidiyor. Kese kağıdı ile bile gidiyor kese kağıdının dibini şöyle cırt açarsın, böyle cırt açarsın, arasında cırt kestiğin zaman şöyle ayırdın mı, gazete karşına çıkar. Açar orada, efendim, neler neler görür insan. Çünkü var, müstehcen, müstehcen bir sürü şeyler var. Efendim, ben falanca gazeteyi almam ama bakıyorsun, hop, kese kağıdı olarak patlıcanla beraber evin içine girmiş. Biberle, domatesle beraber evin içine girmiş. Es ben okumam, sen okumazsın ama senin hanım okur mu okumaz mı? Çol çoluk çocuktan ne haber? Senin çocuğundan haberin var mı? Senin çocuğun sen evden çıkıp gittiğin zaman ne yapıyor? Sigara içer mi? içmez mi? İçki kullanır mı? Kullanmaz mı? Namaz kılar mı? Kılmaz mı? Arkadaşlarıyla bir araya geldiği zaman nelerle meşgul olur? Onları, onları düşünecek olursak muhterem kardeşlerim Anlaşılır ki bizim memleketimizde de yapacağımız çok hizmetler vardır. Çünkü küfür, çünkü inkar, çünkü şirk, çünkü günah efendim bizim gidemediğimiz yerlere uça uça gidiyor. Biz çamurdan korkuyoruz, gitmiyoruz. Onlar havadan gidiyor. Elektromanyetik dalgaların üstüne binerek gidiyorlar. Onlar oraya varıyorlar. Herkes akşam televizyonu açıyor mu? Açıyor. Efendim zevk ile şevkile e, efendim oradaki Amerikan filmini İngiliz filmini Efendim Fransız filmini seyrediyor mu ediyor oradaki sahneleri görüyor mu görüyor papazın Efendim adamın günahını nasıl çıkarttığını görüyor mu görüyor kilisede Efendim korun'nun nasıl ilahi okuduğunu dinliyor mu dinliyor Efendim Hristiyanların birbirlerini nasıl tebrik ettiklerini görüyor mu? Görüyor. Nişanlının öteki nişanlıya nasıl sarıldığını, öptüğünü görüyor mu? Görüyor. E bu bizde var mı? Yok. Ama görüyor. Bizim eve böyle bir insanı alır mıyız? Gelse ben, beni bu evde misafir eder misin? Ben Fransızım, imansızım. Burada beni misafir eder misin? Etmem. Ama şimdi giriyor mu eve? Giriyor. Yatak odasına giriyor. Oturma odasına giriyor. Her tarafa giriyor. Küfür giriyor. iman dışarıda. İman tarihte küfür bugün dünyamızda çevremizde Biz de oturuyoruz. Bizim köy birisi gelmiş. Bizim köy efendim Dağ'ın tepesinde bir köydü Çanakkale'de. Denizi görür ama tepede suyu yok. Tesliyle su getirilir. Efendim Avrupalının birisi gelmiş. Aşağıda Koca Dere diye bir dere vardır. Ayram Allah bir coşkun aktığı zaman koca koca hayalları yuvarlayıp yuvarlayıp denize kadar götürür yani, taşırır böyle koca dere. Adı bile böyle koca dere. Bu dere buradan akar mı? Akar. siz de buradan ona bakar mı? Bakar. Başını sallamış adam. Yani dere orada duruyor, siz burada duruyorsunuz, susunluk çekiyorsunuz. Çör ki. Aşağıda dere var, yukarıda su yok. E kadınlar taşısın. E yazık değil mi? Erkekler taşısın, kadınlar taşısın, hayvanlar taşısın. Efendim, Atların sırtında gelse bile gene yazık yani. Her birisi can taşıyor. O zahmet niye çekilsin? Demek ki küfür efendim dağların köylerine kadar uçarak gidiyor mu? Gidiyor. Sen de burada oturuyor musun? E ben de başımı sallarım. Nasıl olur bu iş diye? Sübhanallah diye ben de başımı sallarım. O bakımdan hepimize şu memlekette de büyük bir hizmetin efendim vebalin sorumluluğun yüklendiğini bilesiniz. Hatta bilesiniz ki ben mühendisim, ben doktorum, ben eczacıyım, ben esnafım, ben efendim ziraatçıyım demek bile sizi kurtarmaz. Çünkü bizim dinimizde bir efendim din adamları teşkilatı ve kadrosu mecburiyeti yoktur. Burada on beş kişi bir araya geldi mi imam olmasa, müezzin olmasa bir tanesini arasından imam seçecek, namazı kılacaklar. Hutbeyi okuyacaklar. Yani bu vazifeler yapılacak. Efendim hiç imam müezzin olmasa arada bir tanesi vefat etse onu yıkayacaklar, kefenleyecekler namazını kılacaklar kabre koyacaklar, vazife herkesin başında yani ille imamın gelmesi lazım diye bir mecburiyet yok ille müezzin olması gerekirdi diye bir mecburiyet yok hepimiz tek tek imamız imamlık öğrenmeliyiz, hepimiz tek tek müezziniz, müezzinlik yapabilmeliyiz hepimiz tek tek Müslüman olduğumuz için İslam'ın yayılmasıyla İslam'ın öğrenilmesi ve öğretilmesiyle hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. O bakımdan mesleğiniz ne olursa olsun. Yani hangi yolu tutturmuş olursanız olun kazanç kazanmak için. Dünyalık o. O dünyalığı kazanmak için. Ahireti kazanmak için de hepiniz çalışacaksınız. Biliyorum ki dağ köyüne gitmek, orada İslam'ı anlatmak kolay bir iş değildir ama... Çok kolayını bile yapmadığımız muhakkak. Evimizde bile yapmıyoruz. Kendi evimizde, kendi karımıza, kendi çocuğumuza, efendim, kendi ev halkımıza bile İslam'ı öğretmekte kusurluyuzdur. Yani bu hepimiz kendi kendimize şöyle düşünürsek, kendi halimizi daha iyi biliriz. O halde evimizden başlayalım. Hatta daha önce kendimizden başlayalım. Doğru düzgün şeyi bilmiyoruz. Fatiha'yı bilmiyoruz mu? Manasını bilmiyoruz. La ilahe illallah'ın derinliğine anlamından haberdar değiliz. O anlama sahip olduktan sonra nasıl hareket etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. O halde işe kendimizden başlayalım. Hemen bugünden tevbe ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Ben netmişim, ne ömrü niye boşa geçirmişim şimdi ya Vay be. Atmışım ya yani, neredeyse neredeyse dibini boylayacakmışım deryanın diye. Güzel neresinden dönersek geldik. Allah -u Teala Hazretleri bizi her türlü kusurlardan pak eylesin. Hepimizi İslam'a hizmet eden, efendim dine yardımcı olan, dini yaymak için, dini korumak için, efendim öğretmek için malıyla, canıyla çalışanlardan eylesin. Bir hadisi şerif daha okuyalım da üç olsun. Hakkul müslimi sittün. İza laqitha hu sellem aleyhi ve iza de akefe ecib hu. İza san ve iza atese fehamidallahi fe şemmit ve ve Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bu halinin bir hadisi şerifidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Müslümanın hakkı 6 tanedir. Yani ben Müslümanım, sen Müslümansın. İkimiz kardeşiz. Efendim, senin benim üzerimde hakkın var. Neymiş o hakların? Haklarını bildiriyorum şimdi. İzâ lakîtehu fesellim aleyhi. Ben seninle karşılaştığım zaman sana selam vereceğim. Öyle diyor Peygamber Efendimiz. Müslümanla karşılaştığın zaman fesellim aleyhi ona selam selame. Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyeceğiz. Yani o oradan yolun bu tarafından gidiyor. Belkisi yolun bu tarafından geliyor. Başları pabuçlarının ucunda gözleri efendim veya yan tarafa bakıyorlar. Birbirlerine selam vermeden geçiyorlar. Bu Müslümanın bunda hakkı kaldı. Bu başını çevirdi. O hakkıydı ona selam verecektin sen. Vermedin hakkı kaldı. Onun hakkı. Sen inerken ona Esselamu Aleyküm diyecektin. Esselamu Aleyküm ne, ne demek? Dünyanın ve ahiretin esenliği, selametliği efendim, ahirette, cennete girmek, Allah'ın selamına ermek, sana nasip olsun demek. Derin bir manası var. Onun için basit bir selamlama değil. Çünkü allah Teala Hazretleri ne diyecek? Cennet ehline selamun, kavlem min Rabbin Rahim o rahmeti sonsuz derecede çok olan Rabb'dan efendim söz olarak Esselamu Aleyküm diye selam gelecek mümine. Müminler allah Teala Hazretlerinin selamı şerefine erecekler. O selam senin üzerine olsun demek oluyor. Dünyada selamet senin üzerine olsun demek oluyor. Ahirette selamet senin üzerine demek olsun oluyor. O bakımdan daha başka bir selamlaşma bu manayı ifade edemediğinden Esselamu Aleyküm demek daha uygun. Şimdi efendim bizim eve iki ton yakacak lazım. Kış geliyor, soğukta çocuklar üşümesin, bebekler hasta olmasın diye iki ton kömür lazım. Tamam, bizimki efendim şeyden e, yoldan bir tane dal parçası getirmiş. Al bunu. Ne olacak? İşte kışın e, yakacak lazım dedi ya. Dedin ya, al sana bu dal parçasını getirdim. Ya iki tonun yemle bu şey tutar mı? Bu yolda gördüğüm bir dal parçası, bu işi görür mü görmez? Onun gibi oluyor. Yani nerede selamını aleyküm dediğin zaman karşındakine ettiğin dua'nın derinliği, nerede bir başka türlü efendim bir şey yaptığın zaman selamlama yaptığın zaman o adamda e, hasıl olacak şey. Başını şey yapıyor, o başını sallıyor, o da başını sallıyor geçiyor. E, salla başını, ne oluyor? Bir işe yaramıyor yani, selamun aleyküm diyeceksin. Hatta biraz daha uzatarak, selamı aleyküm ve rahmetullah. Allah'ın selamı da rahmeti de üzerine olsun diyeceksin. Bak, anlaşıldı ki, selam sözü sadece bir selamlaşma değilmiş. Selam sana diyorlar bir de. Şu Romalıların selamı gibi, bir de el kaldırma var, selam sana. Ben nereden öğrendim böyle el kaldırarak selamlama? Yok. Selamun Aleyküm, Aleyküm ve Rahmetullah diyebilirsin. Ve Berekatuhu da diyebilirsin. Yani anlaşılıyor ki selam sözü Sadece efendim şey manasına değilmiş, bir selamlaşma manasına değilmiş, dua imiş. Rahmetullah kelimesinin gelmesinden anlaşılıyor. O bakımdan Müslüman Müslümana selam verecek. Selam vermeyen veballidir. Mesuldür. Öteki Müslümanın hakkını çiğniyor. Hakkı ona selam vermek. Tabi selam verdiği zaman da iyi niyet besleyecek, sevecek ve yardıma muhtaçsa yardım edecek. Denizde adam düşmüş, gölde kenarda çırpınıyor. Selamünaleyküm diyorsun, yanından geçiyorsun. Selamünaleyküm. Hadi bakalım, geçiyor. E adam boğuluyor, uzat elinde, çıkart. Yani selamünaleyküm demek orada, ona elini uzatıp çıkartmak olacak. O bakımdan selam manasına Efendim, bir hakkın sahip olmamız lazım. Ve izade akefe eciku seni davet ettiği zaman duasına icabet, davetine icabet edeceksin. Mesela, hadi bu akşam çorbayı biz de içelim. Buyur, bize buyurmaz mısın? Yok, gelmem. Olmaz. Davet ettiği zaman davetine gitmek de gerekiyor, onun hakkı. Onun hakkını vermemiş oluyorsun. Onun için bu tabii muhabbete vesile olacak. Ama evi onun fakirane efendim tenekeler örtülmüş, gece kondu, bilmem efendim işte odası küçük, oturma yeri güzel koltuk değil, belki koltuğu yok, yere oturtacak, belki sobası iyi yanmıyor, üşüyecek, bilmem ne, ben senin eve gelmem. Reis-i çağırsaydı gelirdim ama başvekilde çağırsa giderim ama sana gelmem, olmaz. Mümin, mümini çağırdığı zaman gidecek, bu, bu bir borç oluyor, ötekisinin bir hakkı oluyor. Böyle böyle muhabbet olacağı için, davete icabet etmekte İslam'da bir hak olarak önemli. Mazeret olursa tabi, mazereti meşru ise olur. Uydurma ise, atlatmaca ise olmaz. Bir mazereti yok ama televizyonda dizi film var, tam sonuncu şeyinde onu seyredecek. Kusura bakma gelemeyeceğim, bugün çok mühim işlerim var, yalan. Yalan televizyonu seyredecek, o zaman olmaz. O zaman hakikat çinlenmiş olur. Ama hakikaten bir mazereti var. Ya bizim çocuk 40 derece ateşler içinde yanıyor, doktora götüreceğim. Hakikaten hastaysa tamam. Aksi takdirde davetine icabet etmek lazım. İzden sahke, pensahnehu. Senden samimi olarak nasihat isterse efendim, sen ona nasihat edeceksin, hakkı söyleyeceksin. Ya benim şöyle bir problemim var arkadaş. Sen bu iş sen ne dersin? Gözünün içine bakıyor. İçindeki şeyi söylemiyor. Söylese biraz kalbi kırılacak diyor. Efendim idare edecek Tamam canım sen ağasın taşlasın bilmem ne filan. Diyor geçip gidiyor. Yanlış yapıyorsun desene. Diyemiyor. Yani benim mesela efendim e, mirastan kardeşimle diyelim ki ihtilafım var. Haksızlığı yapan benim. Haksızlığı yapan benim ama nüfuzlu bir kimseyim, a köyün efendim hatırlı bir kimseyim veya şehrin bilmem şu suyum bu suyum neyse efendim e, diyorum ki ya şu bizim e, biraderle babamın vefatından sonra efendim mirasdan bir ihtilafa düştük sen bu işe ne dersin efendim şöyle de yol, diyorum yola gelmiyor bilmem ne filan kardeşini suçluyor ama sen de biliyorsun ki kardeşi haklı bu haksız. İnip duruyorsun. Ama buna söyleyemiyorsun. Yahu sen haksızsın burada. Allah'ın yoluna gel. Allah'ın emrini kabul et. Bu haksızlığı sen bırak. Zulmü sen yapıyorsun. Demiyor. Olmaz. Müslümanın Müslümana hakkı, nasihat istediği zaman hakkı söylemektir. Söyleyemiyor. Söyleyemediği zaman olmak. olmaz. Seninle de dost geçiniyor. Onunla da dost geçiniyor. Ne şiş yansın ne kebap üş düş dayanmayacak, kebap yanmayacak. Sen de idare ediyor, onu da idare ediyor. Olmaz. Dobra dobra hakikati söyleyeceksin. Bizim Ali Yakup Hoca Allah selamet versin. Dobra dobra bunun misali olan bir insandır. Hastayken ziyaretine bir yüksek yüksek şahsiyet gelmiş. Allah vücuduna afiyet versin, ömrüne bereket versin. Efendim gelmiş işte hocam nasılsın filan diye eline öpmüş, bilmem geçmiş olsun filan demiş. O da diyor ki, bak diyor, sen çok akıllı bir adamsın. Biraz diyor, şu aklına bayrağı kulağız lazım. Yani diğer adama, diğer aklına ayrılmak kullanmadığında, Hüksümanlar'ın aleyhisselik işler yaptığında, yani, gümelden çevirildiğinde, söylüyor yani son Hem de keski ziyade geldiği zaman. Yoksa biz, hoş veririz, yani şimdi söylemeyeyim, borutu yapmayayım, adamı borutu yapmayayım, diye, sürekli, yani peş peşe. Ardından tersini göre yaparsınız, artını yaparsanız tersi gelir. Böyle böyle. Yani tek işte, işte gelir, ilerar doğru gider. Aslında değil. Daha Her yani yediğiniz rüznesi en ona baktığına yardım edilirken kısımda da şöyle sattık ama kısımdan yükselten gelmiş, büyük o an değil. Peki ben de kitapdan böyle almış bir kitap O kadar köyünü kalksın, boşuna gittin. Kim olursa buraya geldiği böyle yani. işte nasiyat istediği bir kısım var. Nasiyatler, nasıl bir Tabii alışmak lazım. Doğru lazım. hissedememek lazım. Eğri hissedememek lazım. Yalışılık yapmamak lazım. Gerçeği bilmememek lazım. Aklı da gerçeği bilmemek lazım. Yani sen onun dostusun ama sen onun ilave edersen o zaman canlı olmuyorsun. Kadınak gelişi olsun. Sen onun haksızlığını Sen bu işten haksızsın, yaksın, Doğru değil diyebileceksin. Dostluğun gereği onu göremez. Söylemezsen sen sen Açık anlamıyla sonuğunda, kısada gençlikleri bale kısada, senin arabiyasından olmaz dedi ki daha kısa aramadan peş etti. Herkese Müslüman kardeşim, abdurıza, abdurıza elerim, abdurüze, abdurüze sonra elerim abdurüze, sen de Sen nasıl? Sen Sen nasıl? Sen nasıl? Sen nasıl? olarak da Her Bir ki, şey bir, bir şey açıyoruz, diğerine kaçıyoruz. Sonrasını birer borç şeyi bunu tutmak da doğru değil. Hapşırık yapanlara da kapalı şeyiler davranıldığı arıyoruz. Odan öyle kişi elhamdülillah takip. Peki ağız kapalı şey ise hapşırık. Bunu dersek O da güzel öder oraya kadar. sünnet-i seniyye olarak da tavsiye edilmiş olduğu için adet olmuş. Müslüman kardeşin hapşırırsa Elhamdülillah derse sen de Ya Allah diyeceksin. Bir vazifen de bu. Yani bunu öğren. Hapşıran insan Elhamdülillah diyecek. Dememesi yanlış oluyor. Hapşıran Elhamdülillah demeyi öğrensin. Ötekisi de Ya demeyi öğrensin. Ya Allah demek Allah sana merhamet eylesin, rahmet eylesin, rahmetine mazhar eylesin manasına geliyor. Hapşırdığı zaman öyle diyecek. Ve izâ maridâ feudhû. Müslüman kardeşinin hastalandığı zaman onu ziyarete gideceksin. Hasta ziyareti. Bu da bir haktır. Önemlidir. Faydalıdır. Sevaplıdır. Bunu da yapacaksın. Ve izamate fettebi'hu vefat ederse vefatında da cenaze hizmetinde bulunacaksın. Namazını kılacaksın. Kabre konulmasına yardımcı olacaksın. Son vazife diyoruz ya ona. Aslında bu son vazife değildir. Çünkü vefat ettikten sonra da arkadan yapılacak nice vazifeler vardır. Karısının çoluğunu çocuğunu kollamak, onlara yardımcı olmak, hayır dualar etmek, hatimler indirmek, sevaplı işler yapmak da yine vefatından sonra da yani sevdiğimiz kimselere yapacağımız şeyler vardır. Ama hayatının en sonunda işte bu son vazife olmuş oluyor. Demek ki bu vazifelere Peygamber Efendimiz saymış. Bir daha biz de sayalım. Karşılaştığın zaman ona selam ver. Seni davet ederse davetine icabet et, git. Senden nasihat isterse sen ona nasihat eyle, samimi içindekileri olduğu gibi söyle. Hapşırırsa, hamd ederse sen de ona erhamikallah de. Hastalanırsa ziyaretine git, ölürse cenazesinde bulun. Ölürse cenazesini ihmal etme. Nasıl olsa bir kılan bulunur deme. Kalkıp cenazesine git efendim ve onu cenaze namazını kıl demiş oluyor. Allahu Teala Hazretleri birbirlerimize karşı vazifelerimizi güzel yapmayı nasip eylesin. Biliyorsunuz hepimizin üzerimizde yığınla vazifeler var. Çok vazifeler var. Vazifelerin en asilleri, en başta gelenleri, en önemlileri Rabbimize karşı vazifelerimiz. Hepimizin Rabbimize karşı kulluk vazifelerimiz var. İbadetler var. Haramlardan kaçınmak, emirleri yerine getirmek. Ve efendim ona ihlas ile ibadet etmek. İkincisi peygamber efendimize karşı vazifelerimiz var. Ona salatu selam getirmek, sünnet-i seniyesine uymak, tavsiyelerini tutmak, ümmetine yardımcı olmak. Ondan sonra efendim Din büyüklerimize efendim bağlılığımız ve hizmetlerimiz var. Ondan sonra artık efendim evladın ana baba babanın ananın evladına, kar, kadının kocasına, kocanın karısına, Müslümanın öteki Müslümana karşı hakları, vazifeleri var. Her hak sahibine hakları yerli yerince zamanı gelince ifa etmek lazım. Hatta vücudumuzun bile bizim üzerimizde hakkı var. Vücudumuzun üzerimizde hakları var. Yani bizim ona karşı sorumluluklarımız, vazifelerimiz var. Mesela sigara içip ciğerlerimizi kurum, doldurmak vücudumuzun hakkını çiğnemek oluyor. Efendim istirahat etmeyip efendim kahve masalarında, efendim gece eğlence yerlerinde vücudu yıpratmak, içkiyle vesaireyle o vücudun hakkına riayet etmemek oluyor. Vücudu sıhhat etmemek, istirahat etmemek. araba için para bulacağız. biliyorsunuz bir yarabın araba olması için elbette işte 2.5 kadar bir şart yerine gelmez. Şartları kabul ediyoruz, çerçeveler kabulüyoruz, yetmez. Arabası veririz, arabalarla tanışırız, bir sürü şey var dön içerisini bir görüceğiz, içine görmek ayda gelecek. Sadece, sadece bir gözüceğiz aslında teklif o noktada benimle alakları çeşitli sorumluluklarınızı alabilirsiniz. Günay Coket'in özür dilerim. Ben burada, efendim, bizim kıymetli mutlardınız, Allah'a kutu olsun, yine kâziyetini ki, güven ki, arkada bir şartımız var. Daireni de Alka'dır, güvenleştiriyor. Alkandaki, bu devletin bu devletin katında orada tabii vaaz ediyor. Efendi sinelere tutular sevabı gider. Onlara bak giderler. arkadaş. Arkadaş hiçbir ödevlerin günora ödeviniz yoksa. Devletin yani dışı da arka tarafında kadınlara 3 tane gün numara, yani, 5 tane atlet tatlı yerine valla yapıyoruz. Birçok günlük kuruluştur. Ben sabah için kontrol ettim. Gayet güzel Şimdi, yani, yani, daha başka şeyler de yapmak Şimdi biraz yani, havada müdahil bir gidiyor, yumuşak gidiyor. Ama havada gel sağlık o kontrol etmenin biraz mağazını uzasını bırakırma başlarsınız. Bu konuda artık bizim de ayaklarımız uyuştu, biraz de uyuşurup, yani Onun için bunu yapabiliriz, bir kısımlık her zamanda da yapmayı istiyoruz. düşünüyoruz, kafalı düşünüyoruz. ihtiyaç var. <gülüyor> Arayıp sakınlara vermeye ihtiyaçlarımızdan kurtulacak, biraz da bir derin cevabıya harcayacak. Allah'ın adı ünlü kabul Bir de bir soru bir buraya açıklamaya diye bu mesleği, dedikleri çeşit çeşit şeylerle devamlı olarak olarak, çeşitli şeyler, biliyorsunuz farklı şeyler, farklı sınıflarla çalışıyoruz. Ekran boyu büyük şeyler, etrafına toplandık bilmem ne filan diye böyle yaptıkları ruh çağırması arasından bahsettiler. Ben de gittim hocama. Dedim böyle şey olur mu? Dedi ki olmaz. Ruhlar böyle maskaralıklara alet olmaz dedi. Ama hakikaten daktilörün tücü çıp diye vuruyor. Hakikaten masa efendim ayağa kalkıyor bilmem ne. Onlar dedi cinlerdir dedi. Biliyorsunuz bir görünen varlıklar var. Bir de görünmeyen varlıklar var, cin dediğimiz, cin tayifesi dediğimiz, bunlar bazı şeyleri yaparlar ama ruh değil. Yani bir şey oluyor. Ey ruh geldiyse, Daktilon'un A tuşuna bir tane patlat. Çat, bakıyorsun. Ha ruh geldi, ruh gelmedi, cin orada şey yapıyor. Şeytanın maskarası oluyor insan. Yani şeyler, efendim ruhlar öyle insanların şeyine alet olmuyorlar. Bunun deneylerle şeyi de tespit edilmiş durumda. Ee, Medyum olarak kullanılan şahıs ancak kendi zihnindeki şeyleri veriyor. Yani e, kendisinin bilgisinin dışındaki veya çevresindeki insanların zihninde olan malzemenin dışındaki şeyi veremiyor. Oradan anlaşılıyor ki öteki ruhtan bir şey gelmiyor. Sadece iş manevi bir takım şeyler. Yani Görünmez bir takım olayların kıyısından, köşesinden dokunma tarzında bir şeyler oluyor ama gelen ruh olmadığı anlaşılıyor muhterem kardeşlerim. E, bu gibi şeyler bir takım esra rengiz şeyleri var. Ben de şeye, bir doktor kardeşimiz var. Onunla beraber şeye gittim. E, bir hastanın hipnotizma yoluyla uyutulması meselesine gittim. Hastayı Hastayı uyutuyor. İptatürme ediyor. Hastayı uyutuyor. Efendim uyuttuktan sonra ya uyumadıysa, yalansa, yalancıktan uyumuş gibi yapıyorsa dişini çekiyorlar, ağrısını duymuyor. Ben seni şimdi uyutacağım diyor, uyu diyor. Derin bir şekilde uyutuyor. Uyuttuktan sonra hiç acı duymayacaksın diyor. Ondan sonra dişçi diyor ki, bu dişini çek. Çek. Şaşırtan getiriyor, köklüyor şeyi, dişi çıkar diyor bir şey görmüyorum değil mi? Yani bir takım ruh dediğimiz şeyin insanın iç aleminin esrarengiz tarafları var ama vefat etmiş bir kimsenin ruhu öyle gelip de efendim herkesin davetine burada gevezelik yapıp da o tarafın sırlarını söylemiyor. Yani o şeyler bir takım e, cinlerin oyunları bir tek bir takım tek olaylar yani meydana gelmiş olan olaylar cinlerin şeyidir, ruhların şeyi değildir. Kaldı ki kafirlerin ruhları hapistir. Efendim, o hapis, mahpus yani. Onlar öyle gezemezler. Müminlerin, vasatlarının ruhları da gezemez. Ancak Evliyaullah'ın da o serbestlik, selahiyet verilmiştir diye kitaplardan da biliyorum. Yani o bakımdan